İlem eyühel aziz, fıtrat-ı insaniyenin garip bir hali, gaflet zamanında letaif ile havasın hükümlerini iltibas ile birbirine benzetir, tefrik edemez. Mesela el ile gözü birbirine benzetip hizmetlerini ve vazifelerini tefrik edemeyen bir mecnun, yüksekte gözüyle gördüğü bir şeyi almak için elini uzatıyor. El, gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi el de yapabilir zanneder. Keza insanı gafil kendi şahsına ait edna cüz'i bir tanzimden aciz olduğu halde gururu ile hayali ile Cenabı Hakk'ın ef'aline tahakküm ile el uzatıyor. Yine insanın fıtratında acib bir hal. İnsanın efradı arasında cismen ve sureten ayrılık varsa da pek azdır. Amma manen ve ruhen aralarında zerre ile şems arasındaki ayrılık kadar bir ayrılık vardır. Fakat sair hayvanat öyle değildir. Mesela balık ile kuş kıymeti ruhiyece birbirine pek yakındırlar. En küçüğü en büyüğü gibidir. Çünkü insanın kuvve-i ruhiyesi tahdit edilmemiştir. Enaniyet ile o kadar aşağı düşerler ki zerreye müsaavi olur. Ubudiyet ile de o kadar yükseğe çıkıyor ki iki cihanın güneşi olur. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu selam gibi. İlem eyühel aziz, eşyada esas bekadır, Adem değildir. Hatta ademe gittiklerini zannettiğimiz kelimat, elfaz, tasavvurat gibi seri üzzeval olan bazı şeyler de ademe gitmiyorlar. Ancak suretlerini ve vaziyetlerini değişerek, zevalden masun kalıp bazı yerlerde tahassunla ademi mutlaka gitmezler. Fen dedikleri hikmet de bu sırra vakıf olmuş ise de vuzuhiyle vakıf olamamıştır. Ve aynı zamanda alemde ademi mutlak yoktur. Ancak terküp ve inhilal vardır diye ifrat ve hata etmiştir. Çünkü alemde cenabı hakkın sunu ile terkip vardır. Allah'ın izniyle tahlil vardır, Allah'ın emriyle icat ve idam vardır. Yeef alullahu'e yeşe, wayah kumumaya yürüyit. İlem Eyühelaziz. Kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciyeti rahmettir, ön ciyeti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi ve onlara gidip onları ziyaret etmeye ihtiyağın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusul lazımdır. Yoksa onlar istigzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam Rabbani Ahmed-i bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet hukû bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaa nailh İncil'de Ahmed, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruqi Ahmedler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. 1- Allah'a abdolana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. 2- Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3- Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip, senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa, meccanen zail olur gider. 4- Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin, dünya da zaildir, halkın dünyası da zaildir, kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyühelaziz Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber bu üç mukaddes cümlenin faydelerini ve mahalli istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden neba eden Mayi içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamın nimette ve münimi inamda görmekle idame-i nimet ve tezzid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan Mahlukat-ı acibe ve harekatı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu ekber demekle rahat bulur. Yani Halıkı daha azîm ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İ'lem eyühel azîz, insan seyyiatı ile Allah'a zarar vermiş olmuyor, ancak nefsine zarar eder. Mesela, hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki, O'nun hizbine girmekle, Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak, şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde, o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem <gülüyor> اَيُّهَ الْعَز۪يزَ Allah'a tebekkül edene, Allah kafiidir. Allah, kâmil-i mutlak olduğundan, lizatihi mahbuptur. Allah mucid vacibül vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları budiyetinde adem zülmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıiledir. Allah mâliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah ganiyyi her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, Allah'ın mülkü olan kâinat, O'nun mülkü gibi olur. İlem اَيُّهَ الْعَز۪يزَ Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı, kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tabuttun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bâkîde göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde saî ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bâkîden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. İilem eyühel aziz. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan, meçhul ve menkûr olur. Çünkü bu malumiyet, örfi bir ülfet, taklidi bir semadır, hakikatı ilam edecek bir ifade de değildir. Mahaza, o ünvan ile fehme gelen mana, sıfatı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak zatı akdesi mülahaza için bir nevi ünvandır amma cenabe hakka mevcudu meçhul ünvanı ile bakılırsa marufiyet şualları bir derece tebarruz eder ve kainatta tecelli eden sıfatı mutlakayı muhita ile bu mevsufun o ünvandan tulu etmesi ağır gelmez. İlem eyühel aziz esma-i her birisi ötekileri icmalen tazammun eder. Ziya'nın elvan-ı sebayı tazammun ettiği gibi ve keza her birisi ötekilere delil olduğu gibi, onların her birisine de netice olur. Demek, Esma-i Hüsna, mir'at ve âyine gibi birbirini gösteriyor. Binaenaleyh, neticeleri beraber mezkûr kıyaslar gibi veya delilleri beraber neticeler gibi okuması mümkündür.